Lordu şerh bi sutfi bi veyessille emri ve ahleten min lisani yafqahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una vefa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya Evet bugünkü işleyeceğim konu Resulullah Efendimizin bir hadisi var. Aleyhissalatu vesselam. Riyadu Salihin'de geçiyor. 10. hadis. Ebu anhu ediyor. Diyor ki, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "İnnâ Allah ta'ib, la Allah taala temizdir ve ancak temiz olanları kabul eder. "Vâinnâ Allah âmara müminînâ bimâ âmara bihîn mursselin." Allah taala emretmişse aynı şeyi müminlere de emretmiştir. "Fakala dedi ki, "Ya eyuha kulu mint ve ey peygamberler temiz olanları yiyiniz ve salih amellerde bulununuz peygamberlere vermiş olduğu emir budur ey peygamberler temiz olanları yiyiniz ve salih amellerde bulununuz ve kana yine inne teala buyurdu ki bu sefer müminlere emrediyor ya kulu min ma razaknakum ey iman edenler size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyiniz. Temiz rızıklardan yiyiniz. Simme zekere'r recul yutilu's sefer. Sonra bir adamı zikretti diyor Ali Seferi uzatmış. Uzun süredir seferde. Yani memleketine daha dönmemiş. Esh'as akbar, saçları birbirine dağılmış. Saçı sakalı birbirine karışmış, uzun seferden dolayı tıraş olamamış, saçlarını tarayamamış, banyo yapamamış. dost toprak içinde kalmış, tozlu bir halde. Yamudu yediği ileseme yarab yarab. Ellerini gökyüzüne uzatmış yarabbi yarabbi diye dua ediyor. Ve matgamhu haram, ve meshrebhu haram, ve melbeshu haram mahuzye bir haram. Ancak bu adamın yemiş olduğu şeyler haramdır giyinmiş olduğu şeyler haramdır, içmiş olduğu şeyler haramdır. Bir de haramlarla gıdalanmıştır. Cismi haramlarla büyümüş, gelişmiş. فَاَنَّا يُسْتَجَّبُ لِذَلِكَ Böyle bir insana nasıl icabet olunsun ki? diyor. Böyle bir insana nasıl allah Teala icabet etsin ki? Bu hadisi i̇mam Müslim rivayet ediyor. Bu hadisten tabii bir takım ahkam ve bir takım ibretler, bir takım dersler alınıyor. Burada anlayacak olan dersler ve ahkam şu Allahu Teala rızık olarak imtihan gereği bazı şeyleri temiz, bazı şeyleri de necis olarak, biz olarak yaratmıştır. Örnek veriyorum koyun etini mesela, inek etini müminlerin, Müslümanlar için temiz bir rızık olarak yaratmıştır. Bunun karşılığında domuz etini ya da yırtıcı hayvanların etini haram olarak kılmıştır. Mesela meşrubatlardan sarhoş etmeyen bir sürü Allah-u Teala'nın bahşettiği nimetler vardır, meşrubatlar vardır. Buna zıt olarak da kişiyi sarhoş eden belirli bazı sıfatlara haiz olan meşrubatlar haram kılınmıştır. Kişiyi sarhoş eden. Bunun gibi işte kan mesela, örü eti, bir takım hayvanlar ayetlerde Hadislerde ve ulemanın bildirdiği şekilde bazı haram kılınmış olan yiyecekler, içecekler ve şeyler vardır. Ve bunlardan her bir müminin uzak durması gerekiyor. Uzak durması gerekiyor ki ta ki onun duaları kabul edilsin. allah Teala o kişiden razı olsun. Ve o kişi kendini haramlardan korumuş olsun. Bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor اِنَّ اللّٰهَ تَيِّبُنْ يُحِبُّ Allah-u Teala temizdir, temiz olanı sever. Aynı zamanda Allah-u Teala cevadun yuhibbul cud Allah-u Teala cömerttir, cömert olanları da sever. Cömert kişileri de sever. Evet, demek ki rızıklardan her bir müminin talep edeceği rızık helal olması gerekiyor. Gerek e, yemiş olduğu rızıklara dikkat etmesi lazım. allah Teala'nın haram kıldığı rızıklardan olmaması gerekiyor. Yani az önce sayılan domuz eti gibi, ölü leş yani, kan gibi ve yırtıcı hayvanlar ve buna benzer işte habait denen, mesela böcek ve böcek türü olan yiyecekler hayvanlar var. Ve bu, bu manada gelen yiyecekler ve içecekler var. Haram olan ya da rızık kendi zatında helaldir. Fakat onu elde etme yolu nedir? Allah'ın yasaklamış olduğu bir yoldur. Haram olan bir yolla o müminin eline geçmiştir. Ya faiz işleterek, faiz sebebiyle eline geçmiştir. Ya kumar oynayarak, ya gazbederek, zorla alarak ya da hile şekliyle kandırarak almıştır. Ya hırsızlık yoluyla çalarak almıştır. Ya da bir malı satmıştır. O malın ayıbı kusuru vardır. O ayıbı ve kusurunu örtmüştür. Gizlemiştir, beyan etmemiştir karşı tarafa müşteriye. Ve böylece rızkına ne yapmıştır? Haram karıştırmıştır. Ya da ganimetten mesela Müslümanların eline gelen ganimetlerden çalmıştır. Almıştır, kullanmıştır Müslümanlara ait olan mallardan. Zamanda sahabe döneminde de olmuştur. Ee, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesini süren, yollarını tutup çeken bir kölesi varmış. Siyah renk, renkte olan bir kölesi varmış. Bir savaşta öldürülüyor. Öldürülünce işte bazı sahabiler ne güzel şehit düştü, şehit oldu diyorlar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor, o ateştedir diyor. Böyle deyince tabii şaşırıyor sahabe-i kiram. Gidip onu araştırıyorlar. Ve bakıyorlar ki genimet yani mallarından bir aba bir elbise çalmış. Aslında çok da büyük bir şey değil ama böyle bir ihanetini görüyorlar. Ya da Müslümanlara dediğim gibi ait olan, işte beytul Mala olması gereken, kul hakkı işte içerisinde kul hakkı olan malları yemek nedir bu yine haram kısmına giriyor. Allah-u Teala bu gibi haramların yenmesini yasaklamıştır ve bu gibi haramlarla da hayır işlenirse de allah Teala kabul etmiyor. Çünkü, la yekbelu illa tayiben diyor. Ancak temiz olanı kabul eder. Eğer temiz olmazsa bu sayılan şeyler karışmışsa, onunla sadaka vermiş olsa da sadakası kabul edilmiyor. Onunla hacca gitmiş olsa hacca kabul edilmiyor. Cihad etse cihadı kabul edilmiyor salih amellerde bulunsa kabul edilmiyor. Niye? Çünkü haram bir yolla elde etmiştir ve onu Allah yolunda harcıyor o amel kabul edilmiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın istediği temiz olsun ve o şekilde Allah yolunda harcansın. Ve dikkat edilirse müşrikler bu noktaya da dikkat etmişler zamanda. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kabe yıkıldığı zaman Kabe'yi yapmak istiyorlar. Sen suyu onu yıkıyor. Ve diyorlar bunu nasıl yapalım? Herkes helal rızkından getirsin diyorlar. Helal ona rızkından. Yani bu rızıkta işte bir fahişe gidip fuhuş yapıp böyle para kazanmış getirip koymasın. Ya da işte kumar yoluyla gazbederek, çalarak ve buna benzer kul hakkı içeren bu gibi rızıklarla getirip böyle bir şeyi koymasın diyorlar. Helal, temiz, saf olan paralarından getirin. Ve ona göre Kabe'yi inşa edelim. Getiriyorlar Kabe'nin inşaatına başlıyorlar. Belli bir süreye kadar bina ediyorlar. Ellerindeki helal rızık bitiyor. Kabe tamamlanmıyor. Bakıyorlar ki yetmeyince o zaman Kabe'yi küçültüyorlar. Ve dikkat edilirse şu anda Hatim diye bir duvar var. Ona Hatim deniyor. Kabe'nin hemen yanında bir metre yüksekliğinde, iki üç metre kadar uzunluğunda o şekline benzer böyle bir duvar vardır ve tavaf ederken onun dışından tavaf etmek gerekiyor onun içinden yani Kabe ile o duvar arasından tavaf edilirse o kişinin tavafı kabul edilmez neden kabul edilmez çünkü o Kabe'ye aittir Hz. İbrahim bina ederken o duvar ve oradaki alan aslında Kabe'ye aitmiş ama ne zaman müşriklerin parası yetmiyor helal ona rızıkları yetmiyor Kabe'yi daha küçük yapıyorlar ve işaret koyuyorlar yani manası Kabe buraya kadardır. Tavaf ederken buradan tavaf edin. Sakın buradan yapmayın diye işaret mahiyetindedir. Ve o duvar neyi geliyor Kabe'nin oraya kadar olduğunu ve zamanında müşrikler helal olarak bu binayı yani bu Kabe'yi yaptıklarını gösteriyor. Haram katmamışlar. Bu kadar önemli yani bu iş. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki, eğer kişi hacca giderken ve hayvanına bineceği zaman, adımını atarken, hayvanla binerken, adımını atarken, Bismillah, lebeyke Allahümme lebeyk, lebeyke la şerikelek duasını başlarsa, okursa, ey Allah'ım sana geldim, sana icabet ettim, emret, sana icabet edeyim manasında, lebeyke Allahümme lebeyk dediği zaman, eğer helal olan bir rızıkla gidiyorsa hacca, allah Teala onun o duasını kabul eder. Allah-u Teala ona icabet eder. Tamam ey hulum, ben senin haccını kabul ettim, onu mübarek ve hayırlı eyledim ve senin günahlarını bağışladım diye ona karşılık verir. Ama yok eğer haram olan bir rızık ile elde etmiş olduğu haram olan bir parayla hacca gidiyorsa... Adımını ilk olarak atıp da لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ dediği zaman allah Teala ona karşılık لَا لَبَّيْكَ وَلَا ve وَالْحَجُّ مَرْدُودٌ اِلَيْكَ diyormuş. Hayır senin bu duanı kabul etmem, sana icabet etmem ve bu hac da sana geri döndürülecektir, yüzüne çarpılacaktır. Kabul edilmeyecektir diye onun hacını oluyor, reddediliyor. Yine bu konuda i̇bn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında şu ayeti okudum. Ey insanlar yeryüzünde helal ve temiz olandan yiyiniz. Ayetini okuduğum zaman Sa'd ibn Abi Waqqas Vakkas ayağa kalktı ve dedi ki Ya Resulullah Ya Resulullah beni duası kabul edilen bir insan kılması için Allah'a dua et. Allah'a dua et ki benim duam kabul edilen bir şahsiyet olayım. Diyor. Sa'd bin i Ebi Hazreti Hz. Nabi Vesselam ona diyor ki, Ya Sa'd, atib mat'amaka tekun mustajabedda'va. Yedini temiz tut ki helal ona rızıklardan kıl ki senin duan kabul edilen bir insan olasın. Ve nefsu nefsü Muhammedin biyedihi, Muhammedin Nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki innel abde le yiğzifullukmetel harama fi cevfihi ma yetekabbelullahu minhu amelen erba'yine yevmen. Vallahi bir kul eğer karnına haram bir lokma atacak olursa allah Teala bunun karşılığında kırk günlük ibadetini reddeder, kabul etmez. Bir haram lokma sebebiyle kırk günlük ibadetini kabul etmez. وَاَيُّ مَا عَدِّ النَّبَةَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ به بِهِ Ve hangi kulun eti diyor haramdan beslenmişse, gelişmişse, büyümüşse, cehennem ona daha yakındır, daha layıktır. Yani o kişinin cehenneme girme olasılığa daha yüksektir. Eğer cismi haramlarla büyümüşse ve yetişmişse. Bu hadisten şunu anlıyoruz, özellikle de bazı kişiler, haram para kazanıp da çoluk çocuklarına yediren, gerek kendisi, hanımı ve çocuklarına haram olarak para götüren, haram yediren bir kimsenin kendi eliyle nasıl da hem kendisini, hanımını ve çocuklarını cehennem ateşine attığını, düçar ettiğini görüyoruz. Bu sebeple, Selefi Salih'in bu hadisleri duyduğu zaman çok korkarlar ve şöyle derlermiş, erkekler, hanımlarına şöyle derlermiş, özellikle beyleri yani Kocaları işe giderken, sabahleyin işe giderken, ey işte falan ya da beyim sen işe gidiyorsun, aman aman gelirken hele rızık getir. Sakın haram rızık bize getirme. Biz açlığa dayanabiliriz ama cehennem ateşine dayanamayız. Tamam önemli değil gittin, aradığın rızkını talep ettin, kazanamadın. O gün bir şey getiremedin. Ya da bol bir rızıkla gelemedin. En fazla bir baktık elinde kuru bir ekmekle geri döndün. Olsun biz kuru ekmeğe de razıyız. Ya da o gün hiçbir şey getiremedin. Karnımıza taş bağlarız. Sabrederiz. Ama yok haram rızık getirip de bize yedirirsen biz cehenneme dayanamayız. Kişi açlığa dayanabilir ama ateşe dayanamaz. O yüzden aman aman rızkına haramı sokma. Karıştırma diyormuş. Selefi Salih'in kadınları. Acaba günümüzün kadınları da Müslüman bacıları acaba kocalarına aynı şeyi söylüyorlar mı, tavsiye ediyorlar mı? Yoksa listeyi mi eline mi veriyor? Şunu getir, nereden getirirsen getir, ben anlamam. Bunlar gelecek mi diyor. Rabbim halimizi ıslah eylesin. Ve rivayetlere göre Sad bin i Ebi Vakkas bu hadisi de işittikten sonra son derece rızkına şey yaparmış, dikkat edermiş ve o kadar varak sahibi varak yani takva sahibi olmuş ki en ufak bir şüphe olsun o yiyeceği terk edermiş yemezmiş. Niye? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavsiyesine uymak için, bu emrine uymak için ve duası kabul edilen müminlerden olması için ve gerçekten de Allahu Teala onun duasını kabul eder. Duası kabul olan bir insan oluyor. Sadırü'n-nebî vakas. Duası kabul edilen bir şahsiyet oluyor rivayetlere göre Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer onu Basra'ya vali olarak gönderiyor. Basra'dan bir adam geliyor Medine'ye. Hazreti Ömer'e diyor ki senin bize tayin etmiş olduğun o vali bize zulmediyor. Bize adaletli davranmıyor. İşte Beytulman'ın malını güzel bir şekilde taksim etmiyor ve sair onu kötülüyor. Kötüleyince Hazreti Ömer de iki Müslüman gönderiyor. Gidin Araştırın, Basra'ya gidin, millete sorun. Gerçekten benim valim böyle bir şey mi yapıyor? Halka uzun ne diyor? Gidiyorlar o iki müfettiş, Basra'da araştırıyorlar. Kime soruyorlarsa, nasıl bilirsiniz başınızdaki vali? Ne yapıyor? Vallahi Allah razı olsun, o kadar mükemmel bir insan ki, adildir, müttakidir, çok iyidir, şöyledir, böyledir. Her seferinde, yani kime gidiyorlarsa onu övüyorlar. Oradan o kişinin yanan söylediği iftira attığı anlaşılıyor, biliniyor. Ve Sad bin Ebu Vakas'ın kulağına gittiği zaman bu iftira üzülüyor ve diyor ki Allah'ım bana bu iftira alan kişi diyor, onu en kötü bir yaşa getirmedikçe, yani yaşını uzun bir vakit böyle uzatmadıkça ve hayatının sonlarına doğru onu böyle rezil-i rüsvay etmedikçe canını alma diyor. Onun hakkında böyle bir bedduada bulunuyor. Üzüntüsünden dolayı. Ve rivayetlere göre tabi Hz. Ömer de vefat ediyor. Sad bin Ebi Yokas vefat ediyor. O dönemde yani Müslümanlar da vefat ediyorlar. O iftira atan kişinin ömrü bayağı uzuyor. Bayağı uzuyor, bayağı uzuyor ve bir zaman geliyor ki sırtı kamburlaşıyor. Neredeyse yürüyemeyecek seviyeye geliyor. Ve o kadar yaşlanıyor ki kaşları gözlerini neredeyse kapatacak hale geliyor. Kaşları artık sarkmış. Neredeyse gözlerini kapatacak hale geliyor. Ve ömrünün sonlarında bu haline sokaklara çıkar gelip geçen carilere laf atarmış. İşte şey yaparmış bu serseri gençler gibi hani nasıl laf atıyorlarsa kızlara carilere laf atarmış. Müslümanlar ona diyorlarmış sen bu yaşlılığından, bu halinden utanmıyor musun? Nasıl böyle bir küstahlığa, böyle bir rezilliğe giriyorsun? Dedikleri zaman, ah ah ne yapayım, Sad bin Ebi Vakkas'ın duası kabul edildi diyor. Onun bedduasına düçar oldum, ondan dolayı bu hallere düştüm diye böyle şey yaparmış, hayflanırmış. Evet, demek ki temiz olan rızkı talep etmek, onunla beslenmek, duaların kabul edilmesine nedir? sebeptir. Aynı zamanda işte bu sayılan hani sadakaların, cihadın amellerin kabul edilmemesi de buna bağlıdır. allah Teala böyle işte kazanmış olan haram rızıklarla yapılacak olan salih amelleri kabul etmez. Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Eğer kişi haram bir rızkı elde etmişse bu sayılan yönleriyle ve daha sonra tövbe etmişse, pişman olmuşsa yapacağı şey nedir? O elde etmiş olduğu o haram olan parayı ve hatta işte malı götürüp sahibine teslim etmesi gerekiyor. Ve ondan helallik dilemesi gerekiyor. Eğer sahibini tanımıyorsa bu konuda ne yapacak? İhtilaf var. Bazı alimler Fudel ibn gibi demişlerdir ki o malı atar. O parayı atar denize mi atar, sokağa mı atar, bir yerlere atar, onu kullanmaz demiş. Fakat cumhur ulema hayır demişler, böyle bir şeye girmez, o malı ya da o parayı götürür, o gasp ettiği kişinin ya da işte çalmış olduğu kişinin adına sadaka olarak verir diyor. Ta ki sevabı o kişiye gitsin ve böylece bu mesuletten kurtulsun. Eğer böyle atacak olursa malı, ya da denize atacak olsa, yakacak işte, onu yok edecek olsa hem israf olur hem de gergirse, israf olmasa, sokağa atarsa belki zalimlerin eline geçer ve zalimler kötü yollarda kullanır. O yüzden ona düşen o malı Allah yolunda seferber etmesidir. Allah yolunda harcamasıdır. Eğer sahibini tanımıyorsa, o haram Rusu parayı yani sahibine götüremiyorsa Allah yolunda yapar harcar. Yine bu hadiste şu şeyler anlaşılıyor. Burada duanın kabul edilmesi için bazı şeyler yapmış bu adam. Duanın kabul edilmesi için bazı şeyler vardır müminin hayatında yaptığı, yapacağı. Bunlardan bir tanesi uzun sefer. Yani sefere çıkma ve seferin de uzun olması duanın kabul edilmesine sebebiyettir. Dolayısıyla seferlerde dua etmek nedir? Sünnettir. Çünkü misafirin yani yolcu yolcu olan kişinin duası daha fazla kabul edilmeye layık bir duadır. Özellikle de uzadığı zaman daha fazla kabul edilmeye layıktır. Burada adamın seferi uzundur. Yani dua edilme, yani duasının kabul edilme şey olasılığı ne olduğu bir derece yükseldi. İkinci bir noktası eşat saçları birbirine dağılmış Saçları, sakalları birbirine girmiş ve toz toprak içinde kalmış. Yani böyle zelil, böyle kötü bir hali var. Elbiseleri kötü çünkü uzun vakittir, seferdedir. İnsanın böyle zelil bir şekilde, böyle perişan bir şekilde Allah'a yönelip ellerini açması, dua etmesi yine kişinin duasının kabul edilmesi için bir sebebiyettir. Bunların da duası daha çok kabul edilmeye layıktır. Dikkat edilirse sünnette ne vardır? Yağmur duasına çıkıldığı zaman Müslümanlar elbiselerini tam tersine çevirirler. Öbür türlü yüzüne çevirirler. Ve böylece giyinirler. Yani içindeki astarı dışarı çıkmış olur. Elbiselerini böyle tam tersine çevirirler. Ve böylece işte çocukları götürürler, hayvanları götürürler, gözyaşı dökerler, Allah'a yalvarlar ki allah Teala o perişan durumlarını gördükten sonra onlara merhamet etsin, yağmur indirsin. Yine selefi salihinden birisi, birisinin yeğeni hapse giriyor, hapsediliyor. Hapse girdiği zaman onun çıkması için bir müddet çıkana kadar kötü elbiseler giyiniyor. İki tane çok eskimiş elbise alıyor, giyiniyor ve önüne bir baston alıyor. Ve böyle yürümeye başlıyor. Ona sorulduğu zaman sen neden böyle yapıyorsun? Dedikleri zaman da diyor ki umarım ki allah Teala benim bu halimi görür. Bana acır, bana merhamet eder. Ve benim sebebimle, bu halim sebebimle benim yeğenimi de hapisten kurtarır. Ta ki benim duam kabul edilsin. Onun için dua ediyorum hapisten kurtulsun, bu sıkıntısından kurtulsun. O yüzden böyle yapıyorum. Evet, bu da yani duasının kabul edilmesi için bir sebeptir. İkinci olarak, üçüncü olarak ellerini gökyüzüne uzatmışlar. Bu da duanın kabul edilmesi için bir sebeptir. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı mekanlarda, bazı özel hallerde ne yapmıştır? Ellerini uzatmıştır. Hatta Bedir Savaşı'nda sahabe-i diyorlar, biz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in koltuk altlarını görene kadar, beyazlığını görene kadar, ellerini kaldırdığını gördük diyor. Diyorlar. Gökyüzüne doğru kaldırıyor ve böyle dua ediyor. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç şekilde dua ettiği, yani elleriyle, e, ellerini böyle açtığı şekil olarak üç tane rivayet getirirler. Bir, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ellerini işte gökyüzüne doğru işte sırtlarını da yere doğru böyle açıp dua ettiğini rivayet edenler bu birinci şekli. ikinci şekli Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı zamanlarda hatta bazen üdbelerde bir parmağını şehadet parmağını kaldırarak gökyüzüne doğru böyle dua ettiği rivayeti geliyor. Üçüncü rivayette bizim yapmış olduğumuz duanın o elleri açmanın tam tersi olarak sırtını gökyüzüne çevirip ellerin avuçların içini de yere doğru açarak böyle dua ettiği de rivayet olarak bize gelmiştir. Bu üç şekil bize gelmiştir. Aleyhisselatü dua ederken elleri açtığı konusunda ve yüzüne sürme konusunda da sahih bir rivayet yoktur. Zayıf ona rivayet vardır. Sahih ona rivayete göre Resulullah Efendimiz duayı bitirdikten sonra ellerini yüzüne sürmemiştir. Evet, işte bu kadar sebeplere sarılan bu kişi dua ediyor. Bir de dörtüncü olarak da Ya Rab, Ya Rab diyor. Ey Rabbim, Ey Rabbim. Bu da duanın kabul edilmesi için bir sebeptir. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde eğer kul dört kere Ya Rabbi, Ya Rabbi diye nida ederse allah Teala'ya allah Teala onun duasını kabul eder diyor. Başka bir rivayette onun duasını reddetmeye hayal eder diyor, utanır diyor. Bir rivayette yine üç kere Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi derse allah Teala onun duasını reddetmez diyor. Hatta bazı alimler Rab kelimesinin de işte allah Teala'nın büyük ismi olabileceğini söylemişler. İçtihad ederek de büyük ismi de olabilir demişler allah Teala'nın hani büyük bir ismi vardır. Aleyhisselatü selam diyor Allah'ın büyük bir ismi vardır. Kim o büyük ismiyle Allah'a dua ederse illa ki allah Teala onun duasını kabul eder. Bazı alimler demişler biz tahmin ediyoruz o büyük ismi denedir Rabb. Ya Rabbi Ey Rabbim. Bu isimdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu Ya Rabbi, Rabb kelimesi çok geçmiştir. Mesela Amene Resulü şeyinde değil mi? Ayetlerinde Rabbena ve Allah teala bize Allah teala bize Allah teala bize işte teala bize Allah teala bize yükleme. teala i Allah işte suresinin son teala sayfa, bize sayfasının son ayetinde. Allah teala bize Allah teala bize Ey Rabbimiz bizlere hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Ve bu manada çok fazla ayetler var. Allah teala bize diye başlayan bu sebepler demişler. bize kelimesini zikrederek dua etmek duanın kabul edilmesi için de bir sebeptir. Buna rağmen bu kadar sebeplere rağmen bu kişinin duası kabul edilmiyor, reddediliyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü diyor onun yediği haram, giymiş olduğu haram, içmiş olduğu haram ve haramlarla gıdalanmıştır. Böyle insanı nasıl icabet olunsun ki? Demek ki bu haramlara bulaşmak, girmek kişinin duasının reddedilmesine nedir? Sebeptir. Ve yine rivayetlere göre selefi salihin ve ulema, büyük alimler bu noktada son derece riayet etmişler, dikkat etmişler. Hatta İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh hakkında şöyle bir rivayet geliyor. Senelerce Şam bölgesinden gelen meyvelerden yememiştir. Şam topraklarında, yani o Şam bölgesi yaşamış olduğu o Şam bölgesinde, oradan o bahçelerden meyve getirilmişse, çarşıya satılmışsa, İmam Nevi'ye kadar ulaşmışsa o meyvelerden yememiştir. Sebebine gelince, çünkü demiştir ki bu meyveler, bu bahçeler hep vakıftı. Müslümanlar vakfetmişlerdi. Fakat zalim sultanlar gelip el el koydular. Sonra semerlerini alıp satmaya başladılar. Vakfedilmiş olan bir manın böyle satılması caiz değildir. Ben de bu rızıktan yemeyeceğim diye. Senelerce diyorlar meyve yememiştir. Sırf hani böyle şüphiri olan bir yiyecek, kanına girmesin diye. Bunun gibi böyle rivayetler geliyor. Büyük zatlarda. Mesela bu halife için bir rivayet geliyor, Rahmetullahi Aleyhi. Bir zaman onun döneminde o yaşadığı işte Bağdat şehrinde koyunların çalındığını sonra o koyunların işte çarşılara getirilme durumlarının, getirdiğinin vesaire gibi haberlerini alıyor. Çalınmış olan mallar, koyunlar getiriliyor, pazara getiriliyor, satılıyor, millet de kesiyor, satıyorlar. İşte sormuş yani bir koyun ne kadar yaşar? Şu kadar sene yaşar. Ya da şu kadar sene süre zarfında en fazla kesilir. Deyince bu kadar süre zarfında rivayete göre diyorlar koyun eti yememiştir. Hani sırf o zerre kadar şüpheli olan bir şeyi işte şeyinden geçmesin diye. Ağzından geçmesin diye. Bu manada böyle rivayetler geliyor. Selefi salihinden. Yani harama düşme tehlikesi ve hatta şüphesi vardır diye gerekirse helal olan bir takım rızıkları da ne yapmışlar? Terk etmişler. Hani zerre kadar böyle şüpheli bir şey ağzımızdan geçmesin diye böyle dikkat etmişler. Rabbim bizi de böyle bu hassasiyet içerisinde davranan yediğimiz işte rızıklara dikkat eden ve haramlarından tamamıyla uzaklaşan mümin kullarından eylesin. Vahirudemanen elhamdülillahi rabbil alamin. Ona göre yarın bu taraflara gelecek mi?